Hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve wa şerrel umuri muhdesatuhah ve kulle muhdesatin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar emma ba'd bugün yine İmam Muhammed ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah'ın al adlı hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu kitabın Kitab-ul Bil Kitabi ve Sunne Kur'an ve Sünnete bağlanma kuran ve Sünnet'e tutunma babındayız, faslındayız, bölümündeyiz. Bugünkü okuyacağımız bab 13. bab. İmam Bukhari rahimahullah bazen e, babın ismini başlık olarak veriyor, bazen de sadece bab diyor, bazen ayet zikrediyor. E, bugün diyor ki Babu bu maça afiş bima Teala. Hüküm verirken, hüküm vermede. Eğer bir kimse hakim ise, hüküm verecek bir kimse ise, neyle hükmetmesi lazım? Allah'ın hükmüyle hükmetmesi lazım. Allah-u Teala'nın kitabıyla ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle hükmetmesi lazım. Ben i Rahimahullah da diyor ki, Hüküm vermede Allah-u Teala'nın hükmüyle hükmetmeye çalışmak, gayret etmek, bu şekilde hüküm vermek. Çünkü diyor Allah-u Teala şöyle buyuruyor وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ <اللّٰه> Kim Allah'ın hükümleriyle hükmetmezse Allah'ın indirdiği de, indirdikleriyle hükmetmezse فَاُلَاكَهُمُ zalimun <الظَّالِمُون> Onlar zalimlerin ta kendileridir. Bu ayet-i kerime Maide suresinin 45. Ayeti وَمَدَحَنْ نَبِيُّ Sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Övmüştür, sena etmiştir. صَاحِبَ الْحِكْمَ Hikmet ile hükmedene hikmet sahibi olan kimseyi övmüştür. Nedir hikmet? Hikmet her şeyi yerli yerince yapmaktır. Yani hikmet nedir? Her şeyi yerli yerince yapmaktır. O an durum neyi gerektiriyorsa tabi bu şu, şu demek değil. Yani bugün başka, yarın başka değil. Yani Kur'an ve sünnetin doğrularına göre, Kur'an ve sünnetin hükümlerine göre o ana en uygun şekliyle ne yapmak? Hükmetmek. Tamam. Buna ne deniyor? Hikmet deniyor. allah Teala onun için nedir? Hakim. Ne demek hakim? Her emrettiğinin ardında bir ne vardır? Hikmet vardır. Hakimin manalarından bir manada bu. allah Teala hem hüküm sahibi yaptığı zaman hükmü verdiği zaman muhkem olarak veriyor. Kesinleşmiş olarak veriyor. Noksansız olarak veriyor. Ve ayrıca vermiş olduğu bütün hükümlerin altında bir ne var? Hikmet var. Bu hikmetleri biz bilsek de bilmesek de. Biz kullardan da istenen bu yaptığımız şeyleri ne yapmak? Hikmete binaen yapmak. Hikmet üzere yapmak. Mesela bizler cahillerle karşılaştığımız zaman onlar bize sataşsalar bile. Bizden istenen ne? Onlara selam deyip geçmek gitmek. allah Teala diyor ki وَاِذَا خَاتَبَهُمْ El cahilune, onlara cahiller seslendiği zaman, cahiller onlara dalaştığı zaman, tam Türkçesi böyle, biraz daha şey yaparsak, Türkçeleştirirsek, sataştığı zaman onlar ne derler? Deyip geçerler. Şimdi sana da birisi dalaştığında, birisi sataştığında, bir cahil sana gelip de e, sataştığında sen eğer onunla mücadeleye girip de onunla kavgaya dalaşa gidiyorsan sen ne yapmıyorsun burada? Hikmetli davranmıyorsun demektir. Çünkü cahille, cahil adama bir şey anlatamazsın. İmam Şafii Rahim Allah ne diyor? Ne kadar cahille tartıştıysan tartıştıysam hep diyor o cahil kimse beni ne yaptı? Yendi. Galip geldi. Bana üstün geldi. Yani cahil adamdan tartışıp da ona bir şey anlatamazsın. Yahut da onu bir şey ikna edemezsin. Veyahut da onu yani o mücadelende, o tartışmanda yenemezsin. Demek ki hikmet nedir? Budur. Hırsız eğer hakimsen Ee, velev ki çok merhametli, çok acı, acıyan bir insansan bile, İslam'ın hükümleriyle hükmediliyorsa, hırsız getirildiği zaman, şartlar yerindeyse, hırsızın kolunun kesilmesini emretmen nedir? Hikmettir. Yani hikmet şu demek değildir, alttan almak değildir her zaman için. Hikmet her şeyin yerli yerinde yapılması demek. Hikmet her şeyin yerli yerinde yapılması. Yani hikmeti bazıları şöyle anlayabiliyor, her zaman şey yap, sus. Yani adam evine gelmiş, misafir olarak gelmiş, Adam evinde sigara içmek istiyor. Ya adama işte hikmetsizlik yapmayalım. Adama e, ilk günden hemen ters adama ilk günden hemen ters davranmayalım. Eee içmesine izin verelim. Bu hikmet değil. Bu hikmet değil. Neden hikmet değil? Çünkü sen e, harama ne yapmayacaksın? Göz yummayacaksın. Güzel bir şekilde anlayacağı bir dilden ona bunun yanlış olduğunu ve evinde buna izin vermemek vermeyeceğini anlatacaksın. İşte bu da hikmet. Yani hikmet her şeyi yerli yerinde yapmak demek. Anladık mı? İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hikmet sahibini ne yapıyor? Övüyor. Hine yakzî bihâ ve yuallimuhâ ve lâ yatekellefû min kibelihî İşte insanlar arasında eğer hikmet sahibi hikmet ile hükmeder ve insanlara bu hikmeti öğretir ve kendi kafasına göre kendinden ne yapmaz? Bir şeyler ortaya koymaz. ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu övüyor. Ve muşâveretil hulefâ ve suâlihim ehlel-i'lim. Ve halifelerin, yöneticilerin ne yapmasını övüyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlim ehline danışmalarını övüyor. Onlarla istişare yapmayı nâbır övüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem allah kitabından diyor. Ve emruhum şura beynehum. Onlar arasındaki, onların işleri nedir? Şuradır, istişaredir. Danışmadır birbirlerine. istişaredir. Demek ki danışma, istişare etme bunlar önemli şeyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile bunun emri olunmuş. Ve şavirhum fil emr. Konuda ne yapın? O diyor ki allah Teala bu konuda yani meselelerde onlara danış. Ve aleyhissalatü ve kimi zaman gelmiş hanımlarına danışmış, kimi zaman gelmiş sahabelerine danışmış. Bunların hepsi bize neyi gösteriyor? Danışmanın, istişare etmenin, Kur'an ve sünnete göre istişare etmenin Gerekliliğini gösteriyor. İmam Bukhari de işte bu kadar Çok konuyu yapmış bir yere Toplamış. Ee, i̇lk hadis e, Haddesena Şihab İbnu Abbad Haddesena İbrahim İbnu Hümeyd An İsmail, An Kays, An Abdillah kale, kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki La hasede illa fisneteyn Haset yapılamaz Haset olmaması gerekir Ancak şu iki konuda hariç Tabii hasedin normaldeki e, haset mezmum, yerilmiş övülmeyen bir şey. Ne demek haslet? Karşıdaki adamın verilen nimetin ondan alınmasını, zevalini istemek. Allah Teala birisine ne vermiş? Sen e, ilim vermiş. Veya zenginlik, mal vermiş. On örnek verelim. Sen ne yapıyorsun? Yani ondan bunun gitmesini istiyorsun, acı Buna haset deniyor. Ya niye onda var? Tarzı şeyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki haset diyor insanın amellerini ateşin odunu yediği gibi yer. Yani şey çok önemli. Kader burada devreye giriyor Kadere iman. Yani sen bilirsen ki allah Teala bir kula verdiği o rızkı, verdiği o nimeti, verdiği o güzellikleri ancak e, dilediğinden dolayı, ilmiyle bildiğinden dolayı vermiştir. Burada senin bir dakilin yok. Sen buna karışamazsın. Razı olman gerekiyor. allah Teala böyle takdir etmiş. Burada haset yenersin. Yani kader Hasedin tedavisi kadardır. Kadere imandır. Hasedin tedavisi kadere imandır. Diyor ki Aleyhisselatü vesselam buradaki haset gıpta. Âlimler diyorlar ki gıpta etmek ne yapmak yani sende de olmasını istemek, özenmek. Nedir o iki konu? Raculun ata'allahu malan fa sallata ala halakatihi fil hak. Allah Teala'nın kendisine mal, mülk, zenginlik verdiği ve bu malını mülkü de o kimsenin hak yolda gerektiği şekilde harcadığı kimsenin malına ne yapmak? haset etmek, yani gıpta etmek. Bir zengin görüyorsun. Maşallah diyorsun. Geçen anlattık ya. Adam ne yapmış? Her Suudi Arabistan'ın her ilinde kendine e, temsilciler belirlemiş. Onlara ne yapıyor? Her ayın başında bir miktar para gönderiyor ve diyor ki onlara bu parayı diyor ne yapacaksınız? Her gün vereceksiniz. Yani, Ayın her günü bu parayı fakirlere ne yapacaksınız? Dağıtacaksınız. E peki bir günde yapsa olmaz mı? Olur ama adam diyor ki ben Allah katında her gün sadaka verilenlerden yazılmak istiyorum. Yani adam diyelim ki 30 bin riyal dağıttıracaksa o şehirde o kentte, o mahallede ne yapabilir? İsterse 3 fakiri çağırıp 10, 10, 10 verebilir değil mi? Ama ne yapıyor? Ne diyor adam? Diyor ki sen diyor bu 30 bin riyali 30 güne ayıracaksın. Her gün bir fakire ne vereceksin? Bin riyal vereceksin. Böylece diyor ben ne olacağım? Allah katında her gün infak edenlerden olacağım. Sadaka verenlerden olacağım. Şimdi bunu duyunca insan şuna gıpta edebilir, şunu isteyebilir. Benim de malım böyle olsa da ben de Allah yolunda ne yapsam? Böyle harcasam. Böyle derse bir kimsenin kazancı ne biliyor musunuz? Eğer bir kimse böyle bir kimsenin Allah yolunda bu şekilde para harcadığını, sadaka verdiğini duyar da buna gıpta ederse bunun mükafatı olarak o gıpta eden, buna niyet eden kimseye ne oluyor? O kimseyi de bu kimsenin sevabı, ecri aynı oluyor. Yani sen sanki o adamın 30 gün boyunca vermiş olduğu parayı vermiş gibi sevap alıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, onların ikisi diyor, sevapta aynıdır, ecirde aynıdır. Yani müminin niyeti çok önemli. Bir kimse niyetiyle Amel edemeyeceği yerlere de ne alabilir? Varabilir. Belki sen hayatın boyunca hiçbir zaman ayın her günü, senenin her günü sadaka verebilecek bir durumda olmayacaksın. Allah Ta'ala sana bu zenginliği bahşetmeyecek belki. Ama niyetin ne? Allah katında bu sevaba erenlerden olabilirsin. Şimdi insanların hep hayaline ne üzere? Kendileriyle alakalı, aileleriyle alakalı daha güzel bir yaşam, daha böyle muhteşem bir hayat değil mi? hep böyle planlar hayat hayaller bunlarla alakalı. Aslında mümin kimse, Müslüman kimsenin hayalleri yani hayalden de öte niyeti ne olması lazım? Allah Teala bana verirse ben bu paramla işte 10 tane hafız yetiştirirdim her sene. Ve bunun planlarını yaparsın. Nasıl olur? Nasıl biter? Sen Allah'ınız ile ne yapıyorsun? Bu ecre nail oluyorsun. Bu sevabı alıyorsun. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada diyor ki Ee, bu konularda gıpta edilebilir, bu konularda haset edilebilir. Tabi haset derken karşıdaki adamdaki o malın zevali, malın ondan alınması değil. Ve aharu atahu allahu hekmeten, diğeri ne? Allah'ın kendisine hikmet verdiği, ilim verdiği. Fehuve yakzi biha ve yuallimuha. allah Teala'nın kendisine hikmet verdiği, ilim verdiği ve o kimsenin de bu hikmet ile hükmettiği ve onu insanlara öğrettiği kimsenin ilmine, hikmetine gıpta duymak. Ya maşallah adam Kur'an ezberletiyor. Hadis öğretiyor. Fetva veriyor. Allah bize de böyle ilim nasip eylesin. Bu ilimle birlikte amel nasip eylesin ne yapılabilir? Gıpta edilebilir. Ve bu şekilde insan bu niyet üzerine de ecrini, sevabını alır. Demek ki hikmet üzere olmak yani ilim üzere olmak gıpta edilecek bir konu. İmam Bukhari Rahim Allah bize diyor ki yani gıpta edecekseniz bunu gıpta edin. İlim sahibi olmayı gıdde edin. O ilimle insanlar arasında hüküm vermeyi, insanları tevcih etmeyi, yönlendirmeyi niyet edin, gayret edin. Bu yolda ne yapın? Gayret sarf edin. Zaten ilim denilen şey, hikmet denilen şey ancak nedir? Kur'an ve sünnetten alınan o nedir? İlimdir. Hikmet bu da yani? Her şey yerli yerine koymak dedik ya. Yani Allah ve Rasulü'nün emirleri onların bizlere buyurdukları emirler ve yasaklar nedir? Hikmettir. Yani bir yerde bir emir varsa o emir hikmettir. Bir yerde bir yasak varsa o yasak nedir? Hikmettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bir şey yasakladıysa hikmet bunu gerektirir. Böyle ki biz bugün bunun ne anlama geldiğini bilmesek bile. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerin altın giymesini yasaklamış. Demiş ki bu benim ümmetimin erkeklerine haramdır. Biz, bizim için bu yasak yeterlidir. Yani bizim için bu yasak tek başına yeterlidir. Ama bugün işte ilmi araştırmalara bakıyorsunuz, görüyorsunuz ki diyorlar ki işte altındaki o e, madde öyle bir madde ki yani erkeklerin erkeklik hormonuna zararı olan bir madde dünyada. E, erkeklerin diyorlar yani bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Ne kadar çok altın işiyle uğraşırsa insan diyorlar o kadar daha çok ne, yapılar, ne yapıyor? Etkileniyor ama kadınlar da bu dam tersi. Bunun bir hikmetlerinden bir hikmeti bu olabilir. Bundan farklı şu an için bizim bilmediğimiz hikmetler de olabilir. O sebeple biz her emrolunanın ardından bir hikmet aramak zorunda değiliz. Allah Resulü acaba bunu niye böyle emretti? Neden böyle emretti? Acaba bunun hikmeti ney? İlla hikmete binaen amel etmek zorunda da değiliz. Amelimiz eğer Allah emrettiyse, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emrettiyse nedir? Bizim için bitmiştir. Ama bileceğiz ki bunun arkasında hikmet var. İkinci hadis. حدثنا محمد اخبرنا ابو معاويه حدثنا هشام عن ابي عن المغيره ابن شعبه قال سال عمر سال عمر بن الخطاب عن املاس المراه وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا عمر بن الخطاب soruyorlar diyorlar ki kadının çocuğunu düşürmesi kadın eğer karnındaki çocuğu düşürürse ne gerekir yani bunun fıkhen Gerekleri var Onun kasten yapıldığında diyet var. Değil mi? Keffaret var. Diyelim ki kadın doktora gitti. Doktorla kadın dediler ki bu çocuğu şey yap. Düşür. Al. Kürtaj yap. Neyse artık. Ve bu çocuk ne oldu? Cenin doktor tarafından ameliyatla, hapla, ilaçla düşürüldü kasten. Burada hem doktora hem de anneye ne var? Diyet var. bir ruh var, bir can var ve buna ne yapıyor kıyılıyor. Ömer İbn-i da bu soruluyor. Kadının karnına vurarak yahut da birisi karnına gelip vuruyor kadının. Ve kadın e, isteyerek ya da istemeyerek çocuğunu düşürüyor. Çünkü biliyorsunuz e, kat, e, öldürmek katlı amt, kasten öldürmek var. Değil mi? Hata ile öldürmek var. Değil mi? Farklı farklı şeyler var. Yani bugün adam arabayla giderken e, Önüne insan atlasa, onu esse, bunun bile neyi var? Bir diyeti var. Arabayla gidiyorsun, şoförsün. Yanında insanlar var. Uyudun veya bir şeyler oldu. Araba takla attı. İçeridekiler öldü. Senin neyin var? Diyetin var ve kefaretin var. Yani bazı şeyler gerekiyor sana. Köle azat edeceksin. Eğer edemezsen 60 gün kesintisi ne yapacaksın? Oruç. Tutacaksın. Ben kuvvet'e gittiğimde baktım bir tane adam Sürekli oruç tutuyor genç bir çocuk. Normal bir genç delikanlı. Dediyorum hayırdır ya bu niye böyle? Dediler bu bir trafik kazancı geçirdi. Arabayı da kullanıyordu. Amcasının oğlu öldü. Onun için 60 gün peş peşe ne yaptı yani 2 ay. Ee, oruç tuttu. Ömer bin Hattab'a da bu soruluyor. Diyor ki nedir bunun hükmü? Ömer bin Hattab diyor ki Eyüküm semi' nebi sallallahu aleyhi ve sellem fî şey'en. Ömer ne diyor? Bu konuyla alakalı hangi sahabelere soruyor? Kim... Sizlerden hanginiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey duydunuz? Eğer Ömer hatta bakalım, edelim, iştahat edelim, bakalım, şuna kıyas edelim falan demiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyanınız bir hüküm, bileniniz var mı? Fekultu ana, Mughira ibn-i diyor ki, ben biliyorum bu konuyla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmünü biliyorum. Diyor ki Ömer İbni Hattab Nedir senin bu Resulullah'tan Duyduğun hüküm sallallahu aleyhi ve sellem Kultu diyor ki Mughira İbni Şube Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi Şöyle derken işittim Fihi guretu abdun Ev emetun Bu şekilde de okunabiliyor Guretu abdin ev Emetin. Nedir bu? Diyor ki yani e, Bir köle Azat edilebilir. Dışı ya da erkek, kadın ya da erkek. Bunun da diyorlar şeyi, bulunmazsa diyet olarak kıymeti beş devedir. Beş deve, diyet. Tabii keffarat daha ayrı bir şey. Hem diyet var hem de ne var? E, keffarat var yerine göre, durumuna göre. Eğer ölüm, amden bir ölümse, kastederek bir katlayan varsa, öldürmek varsa... Hata ile öldürmek mesela bunların her birinin hükmü nedir? Farklıdır. Ömer ibn Hattab diyor ki: "La tabra hatta tazini bil makhraj Ömer ibn Hattab diyor ki bu söylediğinle alakalı diyor. Bana diyor ne getir? Bir çıkış yolu yani bir şahit getir. Nereden duydun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede söyledi? Yani demek ki sahabede şu iki husus, husus çok önemli. Konuyla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelecek olan bir hüküm. Ve bu hükmün neyi? Kaynağı, şahidi nereden geldiği. Sahabe arasında bu var. Zaten din onun için bugüne kadar böyle sağ salim geldi. Ve kıyamete kadar da bu şekilde gidecek. Allah'ın izniyle. Bununla alakalı meşhur biliyorsunuz. Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anh anlatan, anlatıyor. Onun anlattığı bir kıssa var. Bir yaşanmış olay var. Yine olayın faili, olayın başrolünde olan kimse Ömer İbn Khattab radiyallahu anh. Ebu Sa'id el-Kudri diyor ki bizler diyor Ubey ibn Ka'b radiyallahu Anhu'nun yanında bir mecliste oturuyorduk. Ebu Sa'id el hudri anlatıyor şimdi. Diyor ki, e, Ubey ibn Ka'b'ın yanında oturuyorduk. Fe ete Ebu Musa el-Eş'ari Ebu Musa el-Eş'ari geldi muğdaban hatta vakafa fe ''Unşudukum enşudukum mullaha halse mi ahadun minkum Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem'' ''Yekul el-istizamu selas'' Ebu Musa el-Eş'ari içeri girdi ve dedi ki Allah'ın adına Allah'ın adını size anarak söylüyorum ve size soruyorum sizden cevap istiyorum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapıya gelindiğinde üç kere ancak izin istenilebilir yani üç kere kapının ziline basılabilir topmakla vurulabilir İçeri girmek için üç kere ancak izin istenilebilir. Hadisini diyor kim duydu? Ubey ibn-i Ka'b kızgın bir şekilde, stresli bir şekilde nereye geliyor? Ubey ibn Ka'b'ın meclisine geliyor. Ubey ibn Ka'b'ın meclisinde kim var? Ebu Said el-Hudri var. O anlatıyor bize kıssayı. Ebu Said el-Hudri diyor ki, oturuyorduk. Birden kim çıka geldi? Ebu Musa el-Aşari geldi. Ne dedi Ebu Musa el-Aşari içeri gelmez? Hanginiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izin istemek üç kere olur. İçeri girmek için, eve geldiğinizde, misafirlik için gittiğinizde, bir kimseyi ziyarete gittiğinizde, üç kere izin isteyin. Fein uzine leke ve illa ferci' Şayet sana girmen için izin verilirse, girersin. Eğer sana izin verilmezse, üç kereden sonra sana bir cevap da gelmediyse geri dönersin. Bu hadisi duyanınız var mı diyor. Kâle Ubey, Ubey bin Ka'b o misafirliğin sahibi, o meclisin, o sohbetin sahibi evinde toplanılan kişi diyor ki, "Vama hazak? Hayırdır yani ne oldu? Nedir yani derdin nedir?" Kâle "İstezentu ala Ömer ibn el-Hattab." Şimdi Ebu Musa el kıssayı anlatıyor bize. Diyor ki, "Ömer ibn el-Hattab'ın yanına evine gittim." Üç kere izin istedim. Dün gittim diyor. İste ezentu ala Umar Umar Rabbinil Hattab emsi selasen selasemarrat Üç kere izin istedim. Felem yuzenli feracatu İçeriden bana bir ses gelmedi. Bana hani gir kapıyı şimdi ne yapıyoruz? Biz kapıyı açıyoruz. Mesela neye basıyoruz? Ee, otomatiğe basıyoruz. Yahut da e, megafondan zilden diyoruz ki Girebilirsin. Bekliyorum. Şu kata çık filan. Üç kere diyor Ebu Musa Aleyhissel, izin istedim. Ömer İbni Hattab'dan ses çıkmadı ondan sonra. Sümme cîtuğul yevme fedekaltu aleyhi fa fe akbartu anni cîtu fesellemtu selasen sümmen saraftu. Bugün diyor az önce, buraya gelmeden önce Ömer İbni Hattab'ın yanına gittim ve ona haber verdim. Dedim ki dün senin yanına geldim. Üç kere selam verdim. Üç kere izin istedim. Sonra da ses gelmeyince geri döndüm. diye Ömer bin Khattab da böyle Ebu Musa el Eş'ari Ömer diyor ki "Kad semi'nak" Biz diyor seni duyduk Ömer biz de içerideydik seni duyduk "Wa nahnu hayna izn Ama diyor meşguldük bir işimiz vardı sana cevap veremedik "Fa law ist'azanta hatta yu'zan Sana diyor seslenene kadar yani niye daha fazla izin istemedin niye biraz daha beklemedin 3'ten sonra biraz daha bekleseydin 4 5 yapsaydın da biz sana ne yapacaktık? Dönecektik ama o an ne yapamadık? İşi bırakamadık. Diyor ki Ebu Musa Aleyhi Aleyhi, قال استezentu kemâ semi'tu Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Ebu Musa Aleyhi diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden duyduğum kadarına göre ondan öğrendiğim şekliyle istiyor, istedim ben senden. Yani aleyhisselatü vesselam böyle izin isteyin dedi. O da nedir? Üç defa zile basmak, kapıya vurmak, selamun aleyküm, kimse var mı? Müsait misiniz? Üç kere seslenmek. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden neyi duyduysam, onu yaptım. Ömer diyor ki, Allah'a Allah yemin olsun ki, Allah'a yemin olsun ki, sırtına ve karnına vuracağım diyor. Sırtına ve karnına ne yapacağım? Acı vereceğim, vuracağım. ya da diyor ya da bu söylediğine şahit getireceksin bana Ebu Musa Reşari hemen nereye gidiyor ondan sonra, olayından sonra Ubey ibn-i evine gidiyor koşa koşa bir taraftan da ne var korku var biliyor kendine güveniyor ama şahit istiyor kim duydu diyor bunu ve sahabeler kıssanın devamında ardından şahit olarak ne yapıyorlar Ona şahitlik ediyorlar. Yani Ömer ibn-i Katab, anh gördüğünüz üzere sahabeler arasında güven olmasına rağmen ne var? Tesebbüt. Hadi ne yap? Bana bir delil getir. Kim duydu seni bunu, bu olayı, bu kıssayı, bu hadislerle birlikte? İlim bu şekilde olmalı. Adam bir şey soruyor. Hocam diyor, şöyle bir şey okuduk, şöyle bir şey duyduk. Diyorsun ki, nerede okudun? Bana da göster. Okuduğuna, duyduğuna, dinlediğine bakıyorsun ki sana söylediğinin tam tersi. Yani ilimde tesebbüt etmek, insanın duyduğunda tesebbüt etmesi, araştırması, biraz beklemesi çok önemli bir şey. Özellikle husumet meselelerinde arada bir problem varsa eğer, o konuda daha çok dikkat etmek gerekiyor. A şahıs, öyle şeyler anlatıyor ki B şahıs hakkında, arada husumet var. A şahıs'ı dinliyorsun diyorsun ki, ''Süphanallah.'' Yani A şahıs'ı tasdik edip doğrulasan gideceksin, B şahıs'ı ne yapacaksın? Suçlu bulacaksın. B şahıs'a gidiyorsun diyorsun ki... Nedir mesela O anlatıyor. Olay daha da farklı. Farklı bir boyutu var. Demek ki tesebbüt etmek, şahit talep etmek hele hele din konusunda Kur'an ve sünnetle alakalı meselelerde çok önemli. Bu rivayet nerede? Sahih mi? Daha önceki derslerimizi hatırlayın. Adam oturmuş orada. 90 takım ustane arpayı aç diyor. Mendile. Koy. Üstüne diyor 4 bin, 5 bin tane ya latif, ya latif, ya latif çek. Sonra diyor dükkanın bir yerine as. Allah'ın izniyle işleri niye gider? E, peygamberimiz bunu yapmış mı? Evet yapmış. Nerede söylüyor bunu? Buhari'de söylüyor. Demek ki öyle bir zamanda yaşıyoruz ki insanlar çok atabiliyorlar. Çok böyle rahat konuşabiliyorlar. Çünkü insanları korkutmuyorlar. İnsanlar şu hadisi bilselerdi korkarlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Men kezebe aleyye muteammiden kim bilerek benim söylemediğim bir şeyi bana söyletirse, söylemiş gibi insanlara söylemişim gibi naklederse benden bunu söylediğin diye naklederse söylerse fal yataba mukadehü minen nar ateşteki koltuğunu hazırlansın yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına konuşmak çok büyük bir günah Allah adına konuşmak da çok büyük bir günah ilimsizce konuşmak değil mi yani Allah adına ilimsiz konuşmak aynı şekilde çok büyük bir günah bugün insanlar ya diyor Kur'an-ı Kerim'de öyle demiyor mu diyor böyle yok Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey yok yani alakası yok ama adam Kur'an-ı Kerim'e bile ne yaptırabiliyor? Yalan söyleyebiliyor. Bu sebeple bizler ne yapmak zorundayız arkadaşlar? Kur'an ve sünnetten delil talep etmek, delil istemek, onun üzerine yaşamak zorundayız. Tabi bu yani şu şekilde olmamalı. Bazı ilim talebeleri var, daha Kur'an okumayı bilmiyor. Hocam bu nerede geçiyor? Bu nasıl? Yani sana ben Buhari desem, Buhari'nin edeb-ül desem anlayacak değilsin. Bu konuyla alakalı edeb neyi gerektiriyorsa. Hocam bu konuyla alakalı e, delil varsa bize de beyan etseniz, anlatsanız, paylaşsanız, biz de anlasak, amel etsek, görsek, imanımız varsa demek var. Bununla alakalı delil var mı? Neye binaen söylüyorsun? Ki böyle bazen uslup da kötü olabiliyor bazı kimselerde. Aleyküm, Aleyküm selam. Diyor ki, Mughira ibn-i tu Çıktım diyor. فَوَجَتُوا Muhammed İbn-i مُسْلِمَ Muhammed İbn-i Müslümeyi buldum diyor. Çıktım. Çünkü bu Ömer i̇bn Hattab. Sert bir adam. Yani adamın sırtını ya da adamın acıtır bir yerini yani değil mi? Biliyorsunuz biz keresinde Mescid-i Nebevi'de konuşan yüksek sesle konuşan iki tane adam görüyor Ömer bin Hattab'la diyor. Bağıra bağıra konuşuyorlar. Orada o şekilde konuşulmaması lazım mescidin evinde. Diyor ki bana şu ikisini getirin. Getiriyorlar. Diyorlar neredelisiniz? Diyor ki onlar Taifliyiz. Yani diyor ayet biliyorsunuz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hüccet vesilesinde la tarfa'u aswatakum <Sessizlik> fawqa sawti'n-nabi. Sesleriniz Allah'ın ne yapmayın. Sözü kabartın sesinden Allah'ın Resulü'nün sesinden üstüne çıkarmayın. Böyle bağırarak konuşmayın. Yani. Şayet diyor yamancı olmasaydınız sırtınızı ne yapardım? Sopayla acıtırdım. Ya bu çok önemli bir şey yani. Yeri geldiğinde bu bir hikmet işte. Yeri geldiğinde o sopayı kullanmak bir hikmet. Yeri geldiğinde de kullanmamak hikmet. 7 yaşın 10 yaşından önce Namaza gitmeyen çocuğa sopayla namaza götürmek hikmetsizlik. Ama 10 yaşından sonra namaza gitmeyen çocuğu sopayla götürmek hikmet. Aradaki farkanladık anladık mı? Çünkü sünnet neyi emrediyor? 7 yaşında çocuğa namaza emretmeyi, 10 yaşında da geldiğinde de namazı kılmıyorsa onu sopayla edeplendirmeyi, tedip etmeyi, eğitmeyi emrediyor. O zaman ne yapacaksın? Hikmet neyi gerektiriyorsa onunla alacaksın. Yedi yaşında çikolatayla hediyeyle, parayla, mükafatla severek, okşayarak namaza götüreceksin. Ama baktın ki çocuk on yaşına gelmiş hala kalkmıyor. Sabah namazından bahsediyorum yani. O zaman ne yapacaksın? Hafiften sopanın ucunu göstereceksin. Bunu kim emrediyor? Masumullah sabah sana. Bugün ben biliyorum, görüyorum böyle komşularda, şurada, burada, sağda, akrabalarda. Çocuklarına ders çalışmıyor diye, matematikten iki artı 2 toplamıyor diye döven insanlar var. Çocuk işte o kadar seni dershaneye gönderiyoruz, değil mi? Para veriyoruz. Yazık günah deyip böyle bağıran, başında böyle bekçilik yapan, dikilen anneler, babalar var. Ya bu çocuğun dünyasına göstermiş olduğunuz hırsı, özeni, niye ahiretine gösteriyorsunuz? Yani dershaneye gidiyor veya da gitmiyor, okula gidiyor ya da gitmiyor, o gün kaçtı gitmedi diye. çocuğun gırtlağına yapışan... boğacak, boğan insanlar var. Çocuğu böyle at yarışarına getirmişler. Ama çocuk sabah namazında mışıl mışıl uyurken dokunmayalım, uykusunu bozmayalım, yazık günah deyip de yaklaşan kimseler var. İşte bu bunlar hikmetsizlik. Evet, Şuhbe diyor ki El-Mughira İbni Şuhbe diyor ki çıktım kapıdan. Çünkü Ömer dedi ki bunun hadisinin neyini getir? Şahidini getir, makrejini getir. Muhammed ibn İsmayl'e buldum. Fecehtu bihu feşehide mai sallallahu aleyhi ve onu diyor Ömer yanına. Ömer yanında ne yaptı? Şahitlik etti ki o da benimle bu hadisi ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydu. Demek ki arkadaşlar, yani Allah'ın dile adına konuşmak bu konuda söz sarf etmek ne gerektiriyor? İlim gerektiriyor. İlimle birlikte kaynak gerektiriyor. Evet Bunları Hayatta tutarsak, canını tutarsak, insanlar Kur'an ve sünnet üzere yaşamaya devam eder. Ama her gelen her istediğini söylerse ortalık diyor ki kan revana döner, felaket döner. Adamlar, tabikatçılar kitap yazıyorlar, tefsir yazıyorlar. Yazmış adam kitabını, demiş ki, اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْاُمُورِ فَاسْتَعِينُوا ashabil kubur İşlerinizde diyor, sıkıntıya düştüğünüzde, hayrete düştüğünüzde, ne yapacağınızı bilemediğinizde, ne yapın? bir ashabil kubur Kabir ashabından, yani kabirde yatanlardan yardım isteyin. Adam buna yazmış tefsir diye. Tefsirinin içine de koymuş bu. Ruhul Furkan tefsiri. İsmail bastığı, hazırladığı bir tefsir. Adam bunu ikinci cilt. İşte 79. sayfası mı, 81. sayfası mı ne olması lazım. Şu anki hatırladığım kadarıyla. Kaynak olarak da demiş ki keşful Kafa. Ajluni'nin hadis alemi Ajluni yazmış olduğu bir kitap var. Onun da keşful Kafa. Bu kitap şu anki baskıya göre iki cilt iki ciltten oluşuyor. Yazarının maksadı, gayesi, amacı şu: Halk arasında yayılan uydurma olarak yayılan, yayılmış ama insanların hadis zannettiği hadislerin toplandığı bir kaynak. Yani insanlar bu kaynak kitaba bakacaklar. Ha, dedikler, bak işte bu hadis uydurma. Çünkü Aculuni, onu nerede zikretti? Keşfur-ı zikretti. Yani bir uyarı kitabı. İnsanların yanlışlıkla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adına hadis uydurmamak yahut da uydurulan hadisleri böyle halk arasında yaymamak için bir uyarı kitabı. Uyarının tebrikliği yazılmış bir kitap. Bu koca koca adamlar güya evliyadan, değil mi? Güya Adamlar gavus gavs, gavs azam, değil mi? <gülüyor> Allah muhafaza, haşa. O adamlar insanların gözünün içine baka baka ne yapıyorlar? İnsanları aldatıyorlar. Kandırıyorlar. Nasıl kandırıyorlar? Diyorlar ki bu hadis al kardeşim, bak. Yani bize diyorlar ki, biz hadisten anlamayız, ilimden anlamayız, kaynaktan anlamayız. Kaynaksa kaynak, al size kaynak, keşf Kafa. Halbuki kitabın şey Yazılma amaç ve gayesi. Kitabın ansiklopedik olarak kütüphanede bulunduğu yer neresi? Uydurma hadisler bölümünde. Mesela başka bir tane daha var biliyorsunuz. İbnül Cevzi'nin bu konuyla alakalı yazmış olduğu bir kitap daha var. Ne o kitabın adı? El-Mevdu'at. El-Mevdu'at. Ne demek Mevdu'at. Mevzu hadisler. Mevzu hadis ne demek? Uydurma hadis. İbnül Cevzi, El-Mevdu'at adlı kitabını ne yapmış? Konularına göre... Başlıklarla, namazla alakalı, ezanla alakalı, şunla alakalı, bununla alakalı diye bölümlere ayırmış kitabını. Bu kitaptaki bütün hadisler ne? Uydurma hadis. Niye böyle bir şey yapmış i̇bn Cevzi? Toplamış bu hadisleri. Oradan çıkarmış, buradan çıkarmış, oradan getirmiş, koymuş. İnsanlar o hadisin, bir hadisin, duyduğu hadisin uydurma mı olup olmadığını anlamak için o kitaba dönsün, baksın. Ha, Bak -i Cevzi, İbn i Cevzi ne yaptı bu hadisi? Mevzuat adlı kitabında zikretti. Anlatılıyor adamın birisi Afrika'dan kalkmış tabi ilimde olmayınca insanlar Kur'an ilmi, Sünnet ilmi olmazsa çok büyük yanılgılara düşebilir. Adam geliyor hacc'a kütüphaneleri geziyor, bakıyor bir kitaba bakıyor eline alıyor sayfalarına bakıyor Aa, diyor maşallah işte namazın fazilet ile alakalı orucun fazilet ile alakalı diyor ne güzel diyor Konularına göre ne olmuş. Tehlif edilmiş, yazılmış bir kitap, bir kaynak. Halbuki uydurma hadislerin toplandığı bir kaynak. Bilmiyor. E bir de bakıyor faziletine. Kim şunu yaparsa şu kadar büyük şeyler olur, şöyle olur, böyle olur. Çok da büyük böyle en ufak amellere verilen çok büyük sevaplar vardır böyle. Ee, tabii sahi olmadığı sürece uydurma ise bu, bu şeylere, hadislere binayın, bir hüküm bina edilmez değil mi? Ondan sonra. Adam alıp götürüyor memleketine kitabı. Camide dersten sonra başlıyor insanlara her gün bir hadis okumaya. Okuduğu hadisler ne? Kitap ne? Kaynak ne? İbnül Cevzi'nin mevduat, uydurma hadisleri kitabı. İnanın arkadaşlar bu insanlar da tabi bu insanlar o bahsetmiş olduğum tefsirdeki yazanlar tefsirin içine bunu koyan kimseler bunlar kadar saf, bunlar kadar e, temiz, niyetli değil. Biliyorlar o hadisin aslında uydurma olduğunu ama onlar için zaten kitap, sünnet, hadis de önemli değil. Çünkü tarikatta ne vardır? Şöyle bir genel kural, kaide vardır. Hadda seni kalbi an Rabbi. Kalbim bana Rabbimden anlattı ki. Yani keşf yoluyla, rüya yoluyla. Şeyh görüyorsa olay bitmiştir. Kur'an'a, sünnete göre. Ömer İbni Hattab gibi, değil mi? Allah Resulü'nün muhaddes dediği, Allah'ın ona ilham verdiği dediği, vahiy değil, ilham. Allah Teala'nın kendisine ilham verdiği dediği, bir kimse Ömer... İbn-i Ona rağmen Ömer ne diyor? Bana diyor bununla alakalı ne yap? Şahit getir. Bunların şahide falan ihtiyaç yok. Bunlar yatıyorlar akşam rüyaya, kuluçkaya yatar gibi. Sabah ne oluyor? Yakin geliyor. Rüya geliyor. Ve insanlar da buna ne yapıyorlar? inanıyor Neden inanıyorlar? Çünkü Kur'an ve sünnet ilimleri yok. Kur'an ve sünnet ilimleri olsaydı bu insanları alim görerek, evliya görerek gaus görerek Allahu Teala'ya ne yapmazlardı? Ortak koşmazlardı, değil mi? Ama bugün ortak koşuyorlarsa neden ortak koşuyorlar? Bundan dolayı ortak koşuyorlar. Ama elbette de ahirette bunlar ne yapacaklar? bakacaklar ki Allahu Teala'ya ortak koştuğu bu kimseler? Onları yalnız bırakacak. Kaybolacak. Çekler ki Allahu Teala diyecek, hani nerede Allahu Teala'ya ortak koştuğunu şefaatçins? Onlar ne diyorlar? Kalu dallu anna. Kaybettik. Yoklar hani burada. Bizi sattılar burada. Yoklar burada yani. Dallu anna. Kaybettik. Gittiler. Yok. Başka bir ayet-i kerimede ne yapıyorlar? Diyorlar ki All Allah'ım bu tabi olanlar, bu muritler bu şirkin içine saplanmış olanlar kendilerini şirke sokanlara diyecekler ki kıyamet gününde. Allah'ım. Araf suresinde diyor Allah tabi değil mi? Bize verdiğin azabın iki katını bunlara ver. Orada tabi biliyorsunuz artık şey yok. Kavga halinde dünyada ne oluyor böyle en canına yakın kardeşler başlıyorlar birbirlerine ne yapmaya? Zarar vermeye. Bana diyor böyle olur sen de böyle olsun. Değil mi? En seven iki kişi bile başlıyor birbirine beddua etmeye. Ahirette de bu insanları şirke sokanlara tabi olanlar, şimdi bir başta olanlar var. İnsanları akın akın sürekli ne yapıyorlar böyle saptırıyorlar. Bir de ne var? Tabi olanlar var, zavallı tipler var böyle. Kıyamette tabi kavgaya dönecek. Orada bir ne var? Gürültü var. Sıkıntı var. Problem var. Diyecekler ki Allah'ım sen bize verdiğin azabın iki katını bunlar ver Allah talep ediyor ki her birinize iki, her birinize kat kat azap var. Yani öyle, burada şu yok yani. Ona iki kat, buna bir kat. Elbette bir insan dalalete çağırdığı için hem içinde bulunduğu dalaletten dolayı hem de İnsanları o daralete sürüklediği için daha fazla bir azap görecek. Bununla alakalı bab gelecek bu halde. Kim bir hayra, iyiliğe, salih amele yol gösteriyorsa, çağırıyorsa o yola girenlerin neyi var bu kimseye? Ecri, sevabı var. Bir adamı namaz kılmaya teşvik ettin, Kur'an okumaya teşvik ettin. Bir hayra çağırdın. O adamın Kur'an okuduğu sürece sana da ne var? Bir ecir, bir sevap var. Tam tersi. bir adamın dalaletine, sapıtmasına sebep oldun. Kimi insanların günah gir günaha girmesine sebep oldun. O insanların girdikleri günahlara günahlarda senin de neyin var? Bir payın var. O sebeple yani bu kimseler ee, saflıklarıyla bir yola girseler de ahirette ne yapacaklar? Gözleri açılacak ama iş işten ne olacak? Geçmiş olacak. Allah Teala diyor ki bu Allah'a ortak koşanlar işte bugün bizim gördüğümüz o li o liderlerinin o evliya dedikleri kimselerin şeyh efendilerin peşlerinden gidenler Allah Teala diyor ki felema ra'u onlar bizim azabımızı görünce anlayınca azabı galu amennâ billahi vahdehu yani Allah'a iman ediyoruz derler. Anladık. La ilahe illallah'ın manasını şimdi anladık. Demek ki onun manası yalnızca Allah'a ibadet edilmesi gerekiyormuş. وَكَفَرْنَا bima kunna bihi مُشْرِك۪ينَ Ve Allah'a kendilerini ortak koştuğumuz. Neydi ortak koşmak? Yardım isteme. Değil mi? Kurban kesme. El açma, medet umma, yetiş deme gibi ibadetler. Değil mi? Çünkü allah Teala gibi bir yaratıcı vardır. Diyen olmamış zaten. Mekkeli müşrikler bile deniyorlar. allah Teala'ya ortak koşulan nokta ney? ibadet diyorlar ki bakın falan Mer be sana kallu amen na billillahi vahdehu azabımızı görünce bunlar dediler ki tek başına yalnızca Allah'a iman ediyoruz Demek ki ibadet yalnızca Allah'a olması gerekiyormuş ve o kefer nabimakunna birmuşin Allah'a kendilerini ortak koştuğumuz insanlar ne yapıyoruz bugün inkar ediyoruz nerede orada kıyamette hesap görülük görülürken Allah Teala diyor ki فَلَمْ, فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ O gün onların imanı bu söyledikleri imanı onlara fayda vermeyecek. فَلَمَّ رَعُوا بَسَنَا Onlar diyor bizim azabımızı görünce ne yaptılar? İman ettiler ama bu onlara fayda vermeyecek. Demek ki yani bu böyle bir mesele bir kimse hakkı vaktinde görmezse, hakkı zamanında görmezse, zamanında kabul etmezse, iş işten geçtikten sonra görürse, ona bir faydası yok. Faydası olmayacak. O halde çıkış, o halde tedavi edecek ilaç nedir? El-ehtisâm bil kitâbi ve sünneti. Kitapla ne yapmak, sarılmak. Çünkü Kur'an ve sünnetin dışındaki o yollar, Fırkalar, cemaatler hepsi karanlıklar içinde. Yani insanları Allah'a kulluktan çevirip nereye yönlendiriyorlar? Şeyhlere, velilere, evriyalara, türbelere çeviriyorlar. Subhanakallahu aleyhi ve hamdik. <Sessizlik>